Hemen ağladı an zikri. Her kim ki bizim zikrimizden iraz etti, biz onun maaşını daha ederiz. Dünyada rahat bulamaz o. Sonra bir gün gelir, iraden var zannederken bir de bakarlar ki dön, emri verilir. İrci yani Arapça, irci. Dön geri, gelin. Fakat o pek korkunç gelir ona. Ölümü öyle bir acı olur ki, hatta Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede وَلَوْ تَرَائِزِ الظَّالِمُونَ ف۪ي غَمَرَاتِ Habibim Ahmet Resulüm ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize hitap bize Efendim Efendimize hitap bile bizi Allah hitap ediyor Siz zalimlerin nefislerine zulmeden zalimlerin kafirlerin hainlerin Allah'a düşünmeyenlerin kıyameti araştırmayanların nereden geldim nereye gidiyorum niçin geldim niçin, geldim, niçin gidiyorumu düşünmeyenlerin ölüm hali bir görsen öyle ütara iz zalimune fiqamatil meft yadribune vüjohama adbarahum Onların yüzlerine ve arkalarına melekler vurarak ruhlarını kabzederler. Yüzlerine uğrularak, arkalarına vurularak ruhları kabzolunur. Ondan da kalmaz iş. Ya kabirde? Herkes onu bırakıp gittiği vakitte götürdüler, çukuruna koydular, üstü kapandı. Herkes onu bıraktı ve gitti sevgilileri. Onu ameliyle baş başa bıraktılar. Sen bunu düşündün mü hiç? Yakın bir zamanda senin de benim başıma gelecek bunlar. Evet benim ve senin başına gelecek. Hiç kimse bunu kutulamaz. Bir düşünün halini, tek başına kaldı kabirin içerisinde. İki türlü. Bak, kabir insanı iki türlü karşılar. Birisi, hoş geldin evladım diyen anne gibi. Gurbetten gene evladını karşılayan anne gibi. Hoş geldin evladım gibi. Muhammedun Resulullah diyenleri. Rabbim Allah diyenleri. Kitabım Kur'an diyenleri. Allah'a kulluk edenleri. Gurbetten gelen evladını karşılayan anne gibidir. Kafiri ise... Onu da aynen karşılar ama bu şekilde olmaz iş. Bir yumurtanın üzerine koyulan büyük bir kaya gibi kemikleri birbirine geçer. Kim ki irazı Kur'an eder Allah'a hızlıktan yüz çevirir başına musibet mutlaka gelecektir.